Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakkahamdihi ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in et tayyubin et tahirin. Emma ba'du fa'lamu fa eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira. Şerl umuru ve külla muhtesetin bilda ve külla dalale ve külla dalaletin mesahibe halin nahr ve bistenedil muttasili ilan Nabi Sallallahu Aleyhi Vesselam en nehu kal. İlla rjulaleyatekell la yerabihabe sen, feyeh vi bhihi fi jehanna kardeşlerim allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, dünyada ahirette üzeriniz olsun. Allahü Teala Hazretleri cümlenizi iki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşeref eylesin. Peygamberi başımızın tacı, serverimiz, önderimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve teslimen Kesira Hazretlerinin mübarek ehadisi şerifesinden okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına dinlenmesine geçmeden önce Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızı ifade etmek üzere onun ruhu fakine bizlerden hediye-i ı olsun diye. Ve onun anine ashabına, ezvacına, evladına, ihvanına, etfaına, hülefasına ve veresiye-i nebi olan Evliyaullah büyüklerimizin ruhlarına Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza ve Sahabe-i Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Haziratından Şeyhimiz Muhammed Saidi i kadar tarikatlarımızın silsilelerinden güzel an olan cümle Evliyaullah ve Salihin ve Mürşidini Kamilini Mükemmilin Hazretlerinin ruhlarına bu beldeleri fethetmiş olan mübarek Fatihlerin, Şehitlerin, Gazilerin, Mücahidlerin, ashabı ı Hayrat ve ruhlarına Hassetten Fatih Sultan Mehmet Hanım ve ordusunun mensuplarının ruhlarına bu camiyi yaptıran İskender Paşa'nın ruhuna ve beldemizin Medari İhtari Yuşa Aleyhisselam'ın mihmandarı peygamberi Ebu el Ensari Hazretlerinin ruhlarına ve uzaktan yakından bu güzel bahar gününde herkes kırlara, kır safalarına giderken bu hadisi dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün mübarek Müslüman geçmişlerinin Analarının, babalarının, dedelerinin, ninelerinin, kardeşlerinin, arkadaşlarının, dostlarının ruhlarına. Bize dua vasiyet etmiş olanların kabirlerinde boyunu bükük bizden dua bekleyenlerin ruhlarına. Bu hadisi şerifleri toplayan, kitaplara yazan, nakil ve rivayet eden alimlerin, ravilerin ruhlarına. hasreten Gümüşhaneli Efendimizin ruhuna. Biz yaşayan Müslümanların da sıhhat ve selametine. Saadet idareine ermesine vesile olmasına medar olsun diye bir fatiha, on bir ikizler şerif okuyalım öyle başlayalım buyurun Bismillahirrahmanirrahim. okuduğumuz hadis-i şerifler Ravmuzül Ahadis kitabımızın 99. sayfasının 10. hadisi ve devamı olacak. 10. hadisin metnini demin okudum. 11. hadis-i şerifi de arkasına ekleyeyim. İnnel recule leyetekellemu bil kelimeti yudhiku culesa'uhu yehmi biha el abdü min Bu iki Hadis-i şerif. başlangıçlar da birbirlerine benziyor, manaları da birbirlerini tamamlıyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: İnnel racule adam leye tekellemu bil kelimeti. Bir kelam konuşur, bir söz söyler. Ama min suhtillah Allah'ın kızdığı bir söz veya min sakatillah Allah'ın kızgınlığını çekecek olan sözlerden bir söz sarf eder. Bir söz konuşur. La yera biha beysen Yani onu da umursamaz, bir beis görmez bunu söylesem ne olacak der. Önemsemez. Halbuki önemlidir. Allah'ı kızdıracak bir sözdür. Onu önemsiz sanır, önemsemez bir söz söyler. Ne olur? Peyehvi yehvi biha fi cehenneme seb'ine harifen Bu sözü ile, bu sözünün karşılığı olan ceza olarak efendim, cehenneme uçar. Kayar gider cehenneme doğru böyle. Cehennemin derinliklerine doğru. Seb'ine harifen Yetmiş sonbahar miktarı cehenneme doğru kayar gider bir sözden dolayı. Halif, Arapça'da mevsimlerden birinin adıdır. Kışa şita derler, yaza sayf. Yazın gidilen yere de onun için sayfiye diyorlar. Sayfiye evi, sayfiye yeri diyorlar. Yani yazlık demek. Kışa ne diyorlar? Şita. Rihlete şitai ve sayf kışın ve yazın yapılan ticari yolculuklar demek. Bir İlahî Kureyş suresinde geçen. Yaz ve kış tamam Yazı, kışı bildik. İlk bahar nasıl denir Arapçada? Rebi' R harfi, B harfi, Y harfi, Ayn harfi. Rebi' ilkbahar demek. Sonbahar nasıl denir? Harir H harfi ile Hani hı olmasa herif olur. Herif diyoruz ya herif kalkmış bir de bana efendim akıl öğretmeye çalışıyor herif. Herif aslında şey demek. Efendim hüner sahibi hirfet sahibi, meslek sahibi efendim hünerli insan demek. Arkadaş demek ama biz onu hakaret manasında kullanıyoruz. Herifin söyleyine bak ya. Allah Allah bir de kalkmış bana akıl öğretiyor. Bu ha harfiyle. Hı harfiyle olursa harif H harfiyle. Elif, B, T, Z, C, A, H. harfi. Böyle hırıltılı bir sestir Arapçada. Arapçada da vardır. Var. Türkçe'de var mı? Türkçe'de de vardır. Millet bilmez. Vardır, bilmez. Çünkü alfabeye koymamışlar. Türkçe'de vardır. Ne diyor adam? Erzurumlu vatandaş, asker oluyor. Efendim, komutan onu kulüveye dikiyor. Buradan önce kimseyi geçirme diyor. Sen yanına gidiyorsun geçmek istiyorsun. Dur hemşerim diyor. Yasak diyor. Yasak Buradan geçmek yok. Yasak İşte o Hır harfi. Kırşehirli ne diyor? Yıkmak diyor. Yıkmak. Yani yıkmak demiyor. Efendim. Yıkmak. böyle vardır Anadolu'nun bazı yerlerinde. Yani Gonyalı'nın Gonya dediği gibi koyun kuzu dediği gibi efendim bazı yerlerde de yapmak demezler, yapmak derler, yasak demezler, yasak derler, yoksul demezler, yok yoksul derler, yok demezler, yok derler. İşte o hı harfi var. Dilimizde telaffuz olarak var. Bizim bugünkü alfabemizde Türkçe'de olduğu halde işareti alfabeye girmemiş ama eski alfabede olan harflerden birisi bu Hı'dır. Bir de Kâfi Nûni vardır. Türkçe'nin öz ve öz harflerinden birisidir Kâfi Nûni. Ben diyoruz mesela. Yanağında Ben var. Ben var değil. Ben değil. Ben. 999 Bin diyoruz. Bin. Bin değil. Bin, üstüne çık demek. Otur demek. Bin. Deniz. Domuz. Bunlar hep içinde var yani bu harf. Ama şeye girmemiş. Alfabeye koymamışlar. Ses var, alfabede işareti yok. Halbuki bin başka, bin başka. Ben başka, ben başka. Farklı yani. Kelimeler bile değişiyor o harften dolayı. Konmamış bir eksikliktir. Yani alfabemiz matah bir şey değil, ahım şahım bir şey değil. Eksikleri var yani. Efendim, e, bunları neden açtık? Harif, sonbahar demek. 70 sonbaharlık derinliğe uçar gider adam. Önemsemediği bir lafı söyler, Allahı kızdıracak bir söz söyler. 70 sonbaharlık yani 70 yıllık, efendim derinliğe cehennemin ta aşağılarına uçar gider. Allah neyi sevmez muhterem kardeşlerim? Allahü Teala Hazretleri şirki sevmez. İnneş şirkele zulmün azim. Eğer Allah'ın varlığına, birliğine dair yanlış bir söz söylerse çok kızar Allah. Çok kızar. Allah gazap eder o zaman. Şirki sevmez, küfrü sevmez, zulmü sevmez Allahu Teala Hazretleri. Yalanı sevmez. Efendim Onları söylerse insan küfrü sevmez. Yani ağız bozukluğunu sevmez. Sövmeyi sevmez yani. Öyle şeyleri sevmez. Kalp kırıcılığı sevmez. öbürlenmeyi sevmez. Bunları söylerse Allah'ı kızdıracak bir şey, Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir sözü. Günahların ekseriyeti dille işlenir. İnsanı en çok zarara sokan uzuvlardan birisi dildir en çok zarara sokan uzuvlardan birisi dildir. Neden? Bu dil belasına Müslüman mütedeyyin insan bile müpteladır da onun için. Bir de başka şey insana en çok günaha sokar. Diyor ki Peygamber Efendimiz insanları en çok cehenneme sokan iki dudağı ile iki bacağı arası değil mi? Tamam. Bir de iki bacak arası var ama ona namuslu insanlar kaymaz da korur kendisini. Elhamdülillah. Harama kuşak çözmedim der. Elhamdülillah vesaire filan ama bu dili Müslüman bile güzel kullanamaz. Müslüman bile günah işlemeden bu dili kullanmasını beceremez. Yalan şahitlik yapar, yalan söyler, yanlış söyler, kırıcı söyler, eksik söyler efendim vesaire vesaire. Sabahtan akşama şu iki dudak kıpırdadıkça, dil oynadıkça, konuşuldukça İnsana günah yazılır, günah yazılır, günah yazılır, günah yazılır, günah yazılır, günah yazılır. Ne yapmak lazım? Kontrol etmek lazım. Biliyor musunuz ki sükût, sükût İslam'a göre peygamber efendimizin hadis-i şeriflerde bildirdiğine göre sükût ibadettir. Biliyor muydunuz? Yazdım ben dergilerde yazdım, birkaç defa. Hayret edilecek bir şeydir bu. İslam'da sükût ibadettir. Millet ibadeti bırakıyor, vır vır vır, dır dır dır, günahlı işi yapıyor. Ya sükürt ibadet, konuşur boyuna. Bir mecliste on kişi oturuyor. Tamam, bu meclisteki insanların adaletli konuşacak olsalar, konuşmaların onda birini konuşması lazım. Çünkü her birisinin hakkı var. On kişi varsa onda bir konuşacak. Ama bakarsın birisi açar ağzını, dır dır, dır vır vır, zır zır zır, boyuna o konuşur. Ee, ötekilerin hakkı? Hay o sohbetin adabı, hani kardeşin hakkı? Hasılı bu dille çok günaha girer insan. Biz ne yapmalıyız? Ya sükür edip ibadet sevabı almalıyız, ya da konuştuğumuz zaman sevaplı konuşmalıyız, sevap kazanmalıyız. Günaha girmemeye çok dikkat etmeliyiz. Konuşma bu geveze, zevzek efendim olmamalıyız. Geveze diyoruz, zevzek diyoruz efendim. Çok konuşuyor diyoruz. Çenesi boyna çalışıyor diyoruz. susmak bilmiyor diyoruz. Bunlar hep edep eksiklikleridir. Halbuki Türkü külli ha adabın tarikatlar edeptir. Tarikata girdin bir insan edebi öğrenecek, oturmanın edebini öğrenecek, konuşmanın edebini öğrenecek, susmayı öğrenecek, dinlemeyi öğrenecek, yardım etmeyi öğrenecek, sevmeyi öğrenecek, affetmeyi öğrenecek, efendim, büyükleri saymayı öğrenecek, vefayı öğrenecek, tarikat bir mektep, bir üniversite, görünmeyen bir üniversite, bunu burada çok şeyler öğrenecek, öğrenirse bir insan ama, talebe olduğunun farkında değer değilse, dersleri dinlemiyorsa efendim imtihanları kaybediyorsa tabi diploma alamaz. Üniversite ama girmiş ama 18 sene üniversitede, 20 senedir üniversitede neden? Dikkat etmiyor. imtihanları geçmiyor. İkinci hadis-i şerif de bununla ilgili innen racüle le yetekelle mobil kelimeti adam bir kelime bir söz kelam konuşur. Biliyorsunuz buradaki adam sözü kişi demek. Kadınlar müstesna demek değil. Kadınlar dedikodu yapabilir manasında değil. Kadınlar da yapamaz. Kim dedikodu yaparsa, kim gıybet yaparsa, kim iftira ederse, kim hoş konuşursa, kim yalan konuşursa, kadın olsun erkek olsun günaha eşittir. Girerler günaha. Burada adam denmesi şeyden Arapçanın adabındandır. Kadını biraz ağza almamak edebi vardır. Onun için adam der geçerler ama Kadınlar da bahis konusudur bu işin içinde. Adam bir kelam konuşur, bir söz söyler. Neden? Yudhiku cülesa ehur. Kendisiyle beraber oturmuş olan insanları güldürmek için. Güldürmek için bir kelam sarf eder, söyler. Yehvi biha ebade minestureyâ. Demin ben bu elifi görmedim, kusura bakmayın. Ebade minestureyâ. Süreyya yıldızından daha öteye cehennemde böyle daha uzak mesafe derine kayar. Süreyya yıldızı gökte. Artık aya ne kadar zor gittiler. Venüs'e hala efendim işte gireceğiz diye uğraşıyorlar. Bu Süreyya yıldızı kim bilir ne kadar uzakta o kadar uzaklara şey yapar. Evet. İnsanların bazen dille işlediği günahlar temel duygusu tahlil edilirse neden bu adam bu sözü söylüyor. Ek seriyetle etrafı güldürmek için söyler insan sözü. Ek seriyetle ondan söyler, şakayı ondan yapar, izleyi ondan sarfeder. Efendim kasılır, düşünür, gözlerini açar, başını sallar filan. Neden? Etrafındakiler kendisi beğensin ve gülsün diye. Ya sen palyaço musun? Mecbursun sen etraftaki insanları güldürmeye. güldürme, güldürme, gülah güldürme. Yani şart mı güldürme? Çok mu gülecek halimiz var? Çok mu gülecek haldeyiz? Çeçenistan'daki kardeşlerimiz bomba yağmur altında. Nasıl bomba atıyor Rus uçakları? Böyle bombaları öyle yağdırıyor ki buradan kaçan öbür tarafa yetişemeden yine bomba üstüne düşüyor, yağmur gibi. Avrupa'da Rusya'ya yine bilmem kaç milyar dolar yardım yaptı. Neden? E, Kafkasya'da çarpışıyor Müslümanlara karşı ekonomisi sarsılıyor, destek olsun diye. Biz ne yapıyoruz? Kaç yüz bin kişi evi yıkıldı üstü başı yırtık pırtık aç komşu ülkelere sığınabilen sığındı Efendim herkesin evinde üç tane, beş tane mühacir var. Efendim, yiyecek bulmakta zorluk çekiyorlar. ilaç bulamıyorlar. Efendim, ne sıkıntılar çekiyorlar sen biliyor musun? Çok mu gülünecek halimiz var? Çok mu kır safhası yapacak halimiz var? Çok mu deniz kenarında, barlarda, pavyonlarda, gazinolarda, efendim, şarkı türkü dinleyip gülecek, eğlenecek halimiz var? Onlar insan değil mi? Onlar bizim kardeşimiz değil mi? Onlar Müslüman değil mi? onların canı yok mu onlara bizim yardım etmemiz vazife değil mi e ne yapalım işte bizim burada harp yok tamam çok şükür çok şükür de çok şükür ama sen bu iyi halinde kötü durumda olanları düşünmezsen olmaz ki Çeşenistan işte bizim Karadeniz'in biraz ötesi işte bizim efendim Artvin'in Kars'ın ilerisinde Kafkas dağları var onun ötesi kardeşlerimiz Şeyh Şamil'in torunları. Müslüman mütedeyyin insanlar. Beş vakit namazlı, niyazlı insanlar. Diyor ki bu memleket benim, ben bu memlekete Ruslar sonradan geldiler. Gitsinler, madem herkesin hürriyeti var, gitsinler. Bunlar zorla istila burayı, buraları onların memleketi değil. Gitsinler diyor, haklı. Ne Birleşmiş Milletler dinliyor, ne düveli İslamiyet dinliyor. Birleşmiş Milletler dinlemez. Tamam. Genel sekreterliğine papazı getiren insan dinler mi? İnsanlar dinler mi? Dinlemez. Peki Müslümanlar? Müslümanlar niye dinlemiyor? Müslümanlar niye yardım etmiyor? Müslüman ülkelerin aklı nerede? Şuradaki toplantılara Kıbrıs'taki 8 belediye başkanı çağrılmamış. E biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ni tanımadık mı? Biz tanıdık. Düşmanlar tanımadı. E tanıdığımız bir ülkenin belediye başkanlarını kendi memleketimizdeki toplantıya niye çağırmıyoruz? Bu ne demek? Bunun bir marası var mı? Sen tanımışsın. Diyeceksin ki elbette çağırırız. Toplantı açılmış. Osmanlılara hakaretle. Sergi yapılmış. Fatih Sultan Mehmet'e iftirayla. Senin memleketinde, benim memleketimde. Bu kadar bir meseleyi takip, haksızlığı engelleme, çirkin iftirayı yaptırmayacak bir gücümüz, kuvvetimiz yok mu? Para bizden, davul buranın boynunda topmak onların elinde. Öyle saçma şey mi olur? Kendi Kıbrıslı kardeşini koruyamıyorsun. Kıbrıslı kardeşin zulme uğradı, haksızlığa uğradı, toprakları çiğnendi, yerinden atıldı... Katlama uğratıldı, köyler basıldı, 60-70 kişi tarandı, toplu mezarlara gömüldü, çarpıştılar, cihad ettiler, topraklarının bir kısmını kurtardılar. Elbette tanıyacağız, Hakkı, hakları, yani haklı, yani haklı durumdalar, her yönden haklı durumda. E, onları tanıma, karşılarındaki düşmanı tanı. Yunanlıyı çağır, Kuzey Kıbrıs'ı çağırma. Başta şey mi oldu? Çok mu gülenecek halimiz var? Bu bir de ağlanacak bir haldir. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'in efendim aleyhinde İstanbul'un fethi yıl dönümünde sergi açılıyor. Tarih vakfu diye birisi Topkapı Sarayı'nda efendim e, sergide Fatih'in aleyhine şeyler e, duarlara asılıyor. Bizans, Bizans yazarlarının iftiraları duvara asılıyor. Kim var bu tarih vakfında? Kültür bakanı fikri sağlar var... ...falanca var, filanca var, filanca var. Gülünecek halde miyiz? Bak hesaplayın. Oturup ağlamamız lazım. Bizim hiç, hiç gülmememiz lazım. Gülme, gülme, ağla gönül. ilahisini hepiniz öğrenin. Gülme, gülme, ağla gönül. Çok mu gülünecek halimiz var? Hem gülüyoruz... ...hem de başkasını güldüreceğiz diye... Bir laf söylüyor, ondan sonra Allah'ın gazabına uğruyor. Konuşmasın, söylemesin. Şart mı başkasını güldürmek? Allah'ın hoşuna gitmeyecek söz söylüyor. Misal, efendim, bilmem oflu hoca şöyle yapmış da böyle olmuş da kaka kac kist kist. Yok efendim, bilmem. Ee, adam cennete gitmiş de bakmış da hep orada sakallı softalar var beğenmemiş de falan kah kah kah bunun gülünecek bir tarafı var mı? cehennemle alay ediyor vaizle alay ediyor Kur'an'la alay ediyor ahiret inancını ayaklar altına alıyor Allah'ın sevmediği şeyleri söylüyor bunların yapılmaması lazım onun için az ve muhterem kardeşlerim aman sözümüze dikkat edelim Teala hazretlerini kızdıracak, Allah'ın gazabını çekecek söz söylemeyelim. Allah'ın sevdiği sözleri söyleyelim. Dilimizle Allah'ı zikredelim. Dilimizle emri maruf, nehyi münker yapalım. Dilimizle hakkı, sabrı tavsiye edelim. Bundan Kur'an-ı Kerim'de söyleniyor. Güzel konuşalım. Tatlı konuşalım. Efendim, e, gönül azıcı konuşalım. Gönül yapıcı konuşalım. Faydalı konuşalım. Faydalı işler yapalım. Bir sürü eksiğimiz var bilgi bakımından. E, onları birbirimize öğreteceğiz. Ne zaman öğreteceğiz? Elimizdeki en kıymetli varlığımız zamandır. Herkesin elinde, cebinde, üstünde bir şey var. Saati kıymetlidir. Efendim bilmem dolma kalemi kıymetlidir. Efendim cüzdanı kıymetlidir, bilmem. Herkesin kıymetli bir şeyi vardır. En kıymetli varlığımız zamandır. Zamanın bir saniyesini boşa harcamamaya azami dikkat etmeliyiz. Hayırla geçmeli, sevapla geçmeli. Sevap kazanmalıyız. Zamanın kullanımına dikkat etmeliyiz. Dilimize sahip olmalıyız. Günahlardan kaçınmaya dikkat edelim, etmeliyiz. Bu iki hadisleri bunu gösteriyor. Birincisinde, cehenneme nasıl böyle yetmiş yıllık çukura uçtuğunu anlatıyor. Efendim, ikincisinde de, Süreyya yıldızı mesafesinden daha uzak böyle Allah'ın rahmetinden uzaklara gittiği anlatılıyor kişinin. Onun için sükutun ibadet olduğunu bilin. Ya hayır söyleyin ya susun. Efendim günahlı konuşmayın. Konuşmayalım. Kararımız o olsun bundan sonra. Sayfanın sonuncu hadisi 12. hadis. اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا رَضْدُيَ هَدْيَ ve amelahu فَهُوَ نِسْلُهُ Ukbetübde Amir anh, taberani rivayet etmiş. Bu mühim bir kaidedir. Çok mühim bir ilahi kanundur. Çok önemli bir hakikattir bu. Bunu hepiniz aklınıza çok iyi yerleştirin. Hiç unutmayın. Her yerde söyleyin. اِنَّا رَجُلَ Adam Bir adam. Herhangi bir adam. Bir adam. اِذَا رَجُلَ هَدْيَا رَجُلِ Bir başka adamın gidişine hal ve tavrına razı olursa ve amelehu işlediği işlere memnun olursa, razı olursa sehve mislihu tam onun gibidir. Kaide bu. Kaide. Bir adam kişi başka bir kişiyi beğeniyor, yaptığı işi beğeniyor, gidişini, halini, tavrını beğeniyorsa onun gibidir. Yani ne demek? Allah o herife, o adama ne muamele yapacaksa buna da aynı muameleyi yapar. Yani kimi beğeniyor? Kimin halini, tavrını beğeniyor? Amerikan artisti filancayı beğeniyor. En çok kimi beğeniyorsun? Amerikan artisti filancayı beğeniyor. Tamam. Yaptığı işi de beğeniyor. Tamam. Muamelesi tam o o herife Allah ne muamele yapacaksa aynı muameleye takdir bu da. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Beğendiği, halini girişini beğendiği, yaptığı işi beğendiği kimsenin durumuna düşer onun muamelesine tabi olur. Allah tarafından onun muamelesi yapılır ona. Buradan ne kanun kaide çıkıyor bu kanundan ne yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Allah'ın sevmediği insanları, Allah'ın sevmediği hal ve gidişleri, Allah'ın sevmediği işleri yapanları sevmememiz gerekir. Seversek, razı olursak, memnun olursak, alkışlarsak, taraftar olursak onun durumuna düşeriz. İyi insanları, mübarek insanları, talih insanları, yüksek insanları, peygamberleri, Evliyaullah'ı, talimleri, alimleri, kamilleri, fazılları seviyorsak, onların gidişini, hal ve gidişini istiyorsak, özlüyorsak, beğeniyorsak, yaptıkları işleri beğeniyorsak, o zaman, o zaman da mükafat var, o zaman da onlar gibi olacak. Adam, Fatih Sultan Mehmet'i çok seviyor, çocuğun ismine Fatih adını veriyor. Neden? fethedilecek o kadar çok kale var ki o kadar çok kale var ki fethedilecek dünya üzerinde elbette elbette çok fatihlerin ihtiyaç var. ama Fatih'in İstanbul'u nasıl aldığını unutmayalım lafla almadık öyle çalıştı ki öyle tedbirler aldı ki cihanın ağzı açık kalıyor teminleri karadan yürüttü o zamana kadar görülmemiş toplar yaptı İcat edilmemiş, havan topunu icad etti. Halic'in zincirlerine karşı tedbir aldı. Efendim Rum'un efendim söndürülmeyen ateşinin karşısında efendim tedbir aldı. Efendim Rumeli Hisarı'nı yaptı. Boğazı kilitledi. Çanakkale Çanakkale'ye hisar yaptı. Çanakkale'nin kilit bahri ve bu tarafında Fatih'in yaptırdığı hisar vardır. Ya Çanakkale'den gelir düşman oraya hisar yaptı. Ya Karadeniz'den gelip oraya iki tane hisar yaptı. Boğaz'ı kesti. Fatih Sultan Mehmet Çanakkale'ye hisar yaptı. Üstüne kitabe yazmış. İşte bu kaleyi şu tarihte şöyle yaptırdım filan diye. Bir alçak, bir kültür düşmana alçak o eski harfiye orayı kazımış. Fatih'in kitabesini kazımış. Alçak. Kendini bilmez. Kültürün kıymetini bilmez bir alçak. Öbür etrafındaki bir sürü insanda onu engelleyememiş. Deli olabilir, çılgın olabilir, kudurmuş olabilir bir insan. Ne yapacak? Toplum kudurmuşu engelleyecek. Ya Fatih'in kalesinin kitabesi kazınır mı be? İngiliz gelse kazıma. Yunan gelse kazıma. Neden kitabe tarihtir? Belki Yunan gelse kazır. Sırf gelse toparlır. Neden? Kinci var. Sen nasıl kazıdın onu? Bu millet neler görmüş ya. Yani? Neler görmüş, neler yutmuş da nelere ses çıkartmamış. Düşman dışarıdan gelmemiş, içeriden ne düşmanlıklar olmuş. Neden? Malımıza, mülkümüze, kültürümüze, örfümüze, adetimize, mefahirlerimize, tarihimize sahip çıkmadığımız için. Bak polis bugün bazı mahallelere giremiyor giremiyor girmek hakkı giremiyor ibret alın ne kadar ibret Fatih'i seviyor çocuğuna Fatih adını veriyor Şeyh Şamil'i seviyor çocuğuna Şamil adını veriyor ne demek istiyor benim evladım da Şeyh Şamil gibi olsun benim evladım da Fatih gibi olsun cihadı seviyor çocuğuna Mücahit ismini veriyor Salih insanları seviyor, çocuğuna salih ismi veriyor. Çocuğun ismi ne demek? Babasının onu nasıl görmek istediğini gösteren niyeti demek. Çocuğun ismi babasının niyeti demek. Çok önemli. Çok önemli ve çocuğun da babası üzerinde hakkı. Eğer baba çocuğa olmadık ki isim koyarsa, evlat babadan davacı olabilir, mahkeme-i kazanır eden, iyi isim koysaydın. İsim bile önemli, niyet önemli, sevmek önemli. Şimdi burada şu oluyor muhterem kardeşlerim bazen, Allah'ın sevgili bir kulunu karşı taraftaki sevmiyor. Seni niye sevmedim bu mübarek adamı? E sakallı, kıllı çenesi, sakalları var, kıllı sevmedim. Ya bu sakal sünnet de. Değiştir bu kafanı sen, bu kalbi değiştir. Bu kalp kalp değil ki kalp. Sakallı sevmiyor. Nasıl olacakmış? Kazıyacak mısın? Çak çak çak çak. Çak çak Sen kadın mısın be? Allah burada sakal yaratmış. Peygamber Efendimiz de sünnet diye buyurmuş. Bıyıklarınızı azaltın, sakalınız zaten demiş. Ne kazıyorsun? Veyahut Niye kazınmış? Yüzü beğeniyorsun da Peygamber Efendimizin yolundan gideni beğenmiyorsun. Öyle densizler var ki Ebu Cehil'in de sakalı var diyor. Nefala. Al bir tane, bir tip insan daha. Buyur. Deliler çeşit çeşit, çeşit ya, sırala sırala çeşitlerini anla. Sakalından sevmiyor adamı. Takkesinden sevmiyor adamı. mustafa ediyor diye sevmiyor. Bizim Ankara'da camimizde bir tip adam vardı. Musaffa'yı sevmezdi. Böyle olacak. E bu sonradan geldi bu Avrupa adeti. Niye Avrupa adetini seviyorsun da dedenin 700 yıllık, 1400 yıllık adetini sevmiyorsun? Kafan sakat. Kardeşim hastasın. Kafan sakat, kalbin sakat, aklın sakat, zevkin sakat. Sakat. Hastalanmışsın sen ya. Şürümüşsün sen. Doğruyu sevmiyorsun, eğriyi seviyorsun. Karnavalı seviyor. Karnaval. Karnaval ne demek? Andavallıların eğlenmesi demek. Karnaval ne demek? Tarih. Andavallıların eğlenmesi demek. İçecekler. Her türlü rezaleti yapacaklar. Eğlenecekler, çalacaklar. Efendim, sarhoş olacaklar. O onun karısına sarılacak, öpecek vesaire filan. Şirkin şey. Hepimiz nefret ediyoruz. Bizim bir arkadaş, İngilizce öğrenmek için kursa gidiyordu Ankara'dayken. İngilizce öğrenecek, İngilizce kursuna gidiyor. Orada kadının birisi demiş ki karnaval için, aa ne güzel herkes deşarış oluyor. Boşalıyormuş. Stresi gidiyormuş. Bak neleri seviyor. Bak nelere heves ediyor. Şimdi gezin sokaklarda gidin Çamlıca'ya, Boğaz'a, eğlence yerlerine, kırılık yerlere, bentlere, Gülahra Parkı'na vesaireye çift çift insanlar bülücüm pantolonlu. Kesa kollu, açık, saçık, sarmaş, dolaş. Bunlar ne? Bunların hepsi dejenerasyon. Zevkin dozulması, örfün adetin efendim gitmesi, gavurlaşmanın delirginleşmesi. Başka şey değil. Şu tarafa bakıyorsun, elhamdülillah örtülü, tertemiz. Onu sevmiyor, höcü gibi diyor buna. Örtülene höcü gibi diyor. Ödeküsünü beğeniyor. Bu ne? Zevkin yozlaşması. Evet Amerikalı onu sevebilir, Avrupa onu sevebilir ama ben Müslümanım. Ben Allah'ın sevdiğini severim. Celle Celaluhu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevdiğini severim. Kur'an-ı Kerim'in tarifine uygun olanı severim. Aykırı olanı sevmem, Yalanı sevmem. İçkiyi sevmem. Aa hocam İçki öyle tatlı ki öyle güzel ki tipleri var, çeşitleri var, riski var hem de çok pahalı efendim şampanya var. Bir patlatıyorsun fışkıya fışkırtıyorsun, geminin ucunda efendim kırıyorsun, gemiyi öyle şarapla efendim şampanyayla kutlayarak denize indiriyorsun. O gemiden hayır gelir mi ya? Hayır gelir mi? Bereket gelir mi? Aman hocam çok tatlıdır bilmem ne. Hayır. İşki haram olduğundan efendim kötüdür zina haram olduğundan kötüdür. Açık saçıklık haram olduğundan kötüdür. Yani iyiliğin kötülüğün ölçüsü nedir? Allah'ın sevmesi, Allah'ın sevmemesi. Ya bu zevke gelirsin ya da ne halin varsa görün.